Değerli izleyenler, iyi pazarlar. İnsan insana programına hoş geldiniz. Ben Doğan Cüceloğlu ve program arkadaşım Polat Doğru. Sizlerle buluşmaktan gerçekten mutluyuz. İyi bir pazar diliyoruz. Bugün Babalar Günü. Benim hayatımda babalık konusu önemli bir konu olmuştur. Acı yönleri olmuştur. Ve bunu yazdığım kitaplarda belirtmeye çalıştım. Polat Doğru'nun hayatında şimdi Poyraz adında 5,5 yaşında bir oğlu var. Onun içinde babalık konusu şu anda yaşanan bir gerçek. Sürekli konuşuyoruz. Ve bugün biz babalık konusunu ele alalım istedik. Değişik yönleriyle izleyelim, tartışalım, üzerinde konuşalım, gözlemler yapalım istedik. Evet Palatçı nasıl gidelim? Allah hocam şöyle gidelim biliyorsunuz önce bizim hazırlanmış sorularımız var onları bir alalım. Arkasından evet. da ben size bir takım şeyler sormak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bu programın hazırlığını yaparken biz Facebook sayfamıza bir ilan astık. Dedik ki ya babalık, eş olmak ve erkek olmak konusuyla ilgili Doğan ne soralım ne isterseniz diye. Oraya da bir sürü yanıt geldi. Oralardan bir giriş yapalım ondan sonra da üstüne konuşuruz hocam. Al. Hey, merhaba, kadına göre erkeğin iki daha mı fazla? Toplumda erkeğin kaç rolü vardır? Geleceğimizi babalar şekillendirir mi? Babalar günü neden kutlanır? Her erkek baba olabilir mi? E, toplumda babanın önemi nedir acaba? Her yaşta baba olunur mu? Babalar neden? Çocuklar için güç örneğidir. Mükemmel baba var mıdır? Varsa nasıl olmalıdır? Sorularımıza cevap verenlere teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi gayet güçlü, Çok. güzel sorular. Tabi internette sorunca biraz daha kolay oluyor hocam. Azıcık da dedikodusu falan da var. Biraz sorayım mı onlardan size birkaç <gülüyor> evet, tane? Evet evet gerçekten. Ya hocam mesela isim vermeden soracağım soruları. Babanın ihmal ettiği görevleri anne üstlenerek psikolojik eksiklikleri telafi edebilir mi? Bir şeyleri toparlıyorum derken zarar verebilir mi diye sormuş. Tahmin edersiniz ki bir anne. Önemli. Ee, bir başka anne de şöyle demiş. Bir erkek iyi baba olabilir ama iyi bir eş olmayabilir. İyi bir eşken iyi baba olmayabilir. Bu durumla ilgili ne diyorsunuz demiş. Hı hı. Tabii birden fazla rol var. Gene bir başkası da demiş ki en büyük armağan çocuklarının annelerine değer vermektir demiş. Bir babanın verebileceği en büyük armağan. Böylece değeri bilinen anne kendini daha mutlu hisseder. Başta çocukları ve eşine, etrafındaki herkese kendinde olan neşe ve mutluluktan verir demiş. Bir başkası da demiş ki hemen sinirlenip öfkelen bir, öfkelenen bir baba çocuğunun özgüvenini zedeler mi? Bu, bu çok hoşuma gitti benim. Hayırsız evlat yoktur, hayırsız görgüsüz ana baba vardır, Allah yardım etsin demiş. <gülüyor> Ve böyle gidiyor hocam. Şimdi evet. en temelde soruların yığıldığı bir yer var hocam. Babalık yapma konusuyla ilgili biz çok da bir şey bilmiyoruz. Bugün sadece babalıktan konuşmuyoruz aslında bunu konuşurken bir yandan... Eş olmaktan da bahsediyoruz. Bu hayatın içerisinde var. Bu toplumda erkek olmaktan bahsediyoruz. Ve e, benim şöyle bir gözlemim var. Katılır mısınız ne dersiniz bilmiyorum ama kadın olmakla ilgili çok ciddi zorluklar var ve bu konu üzerine konuşulan bir konu. Yani gerçekten bizim toplum öyle ya da böyle son yıllarda bu konuyla ilgili konuşuyor. Bana göre erkek olmak da zor. Onun da kendine zorlukları var Yalnız bu konunun zorlukları Hiç konuşulmuyor Ne evet. diyorsunuz hocam Ben böyle hiç konuşulmuyor bu konuyla ilgili zorluklar Dediğim zaman Katılır mısınız katılmaz mısınız Polat katılırım Ve ilk olarak Sürekli Karşımıza alıp suçladığımız Bir kitle olarak hı hı. Görüyoruz erkekleri şiddet kullanan, bağırıp çağıran, asık suratlı, hı hı. döven, küfreden ve bu davranışları tasvip etmiyoruz. Hı hı. Ve ondan dolayı diyoruz ki Allah senin belanı versin. Nedir senin bu halin ya? Niye böylesin? Neden insan olmuyorsun sen? şeklinde bir hı hı. tavrımız var. Ben geçmişte bu hatayı yaptım. Fakat bu insanın hayatını çocukluğuna kadar takip edip, hı hı. bu insanın ...kendi aile hayatı içerisinde yetişişini gördüğün zaman... ...çok zor bir hayat olduğunu görüyorsun... ...ve başka seçim bırakılmamış. Hmm. Yani bir sorunla karşılaştığı zaman... ...şiddet kullanmanın hmm. ötesinde... ...başka hiçbir seçenek gelmiyor aklına. Bilmediği için mi hocam? Bilmiyor. Hmm. Ve ayrıca... ...başka bir seçenek gelse de toplum demiş ki... ...ne biçim erkeksin lan <gülüyor> Şimdi böyle bir yaşa göre tabi delikanlı tavrı var. Hı hı. Bakışı, yürüyüşü, giyinişi, ıslık çalışı, tükürüşü her şeyi bu delikanlı olmak durumunda hı. Ve senin yapın bundan biraz farklı hale gelmeye başladığı zaman yok yapın da iş yok. <gülüyor> Oğlum, hiçbir kız bakmaz sana. Hiçbir kız bakmaz sana. ne lan ben? <gülüyor> be? ee, bir ekmek verir misiniz? Hikayesini biliyorsun. Biliyorum biliyorsun. hocam. Paran yok mu demiş fırıncı. Var, demiş. E, ne yalvarıyorsun demiş. Ver ek. <gülüyor> yani delikanlı yar varır mı? Ver abi ekmek diyeceksin alacaksın. Şimdi bunun yalnızlığını düşünebilmek, farkına varmak <gülüyor> ve böyle bir Tavır içerisinde ilerlediğin zaman insan olma özünden uzaklaşıp ne hale geldiğinin farkına varabilmek ayrı bir bilinç. Bu söylediğinizi çok önemli buluyorum hocam ve bence çok daha önemli başka bir şey söylediniz programın ilk girişinde. Onun ben de altını çizmek isterim. Yani siz diyorsunuz ki yargılamak mümkün. Niye öyle yapmıyorsun, neden böyle etmiyorsun falan filan diye ama bilmiyor ki yapsın diyorsunuz. Bilmediği için yapamıyor ama bununla beraber de onu bu kötü olanları yapmaya yönlendiren, bunları yaptığı zaman kabul görmesini sağlayan da bir mekanizma var ortada diyorsunuz. Dolayısıyla evet. da yapabileceği başka da bir şey kalmıyor diyorsunuz. Erkek kaba olacak, erkek böyle bir höt diyecek herkes yerine saklanacak, otorite olacak. E peki böyle bir durumda babalık bilinci nasıl gelişecek hocam? Böyle bir durumda eş olmak nasıl mümkün olacak? Evet. Tabi babalık bilinci, böyle bir kalıplamanın getirdiği bir babalık bilinci var. var Ama parantez içinde bir gözlem yapmak istiyorum. Tabii Şimdi öyle. benim bir Twitter hesabım var. Geçenlerde şöyle bir şey yazdım. Dedim ki, öfkenin olduğu yerde anlama yoktur, anlamanın olduğu yerde öfke, öfke yoktur. yoktur dedim. Ve bu muazzam yayıldı hakikaten. Şimdi biz erkeklere bakıp öfkelendiğimiz andan itibaren şu bu formülü takip edersek kesinlikle doğru ki anlamıyoruz. Onun gözüyle görmüyoruz. Anladığımız zaman öfkelenme yerine benim şimdi söylediğim vay canı ömür boyu bir yalnızlık ömür boyu bir yalnızlığa mahkum etmiş toplum erkeklerini evladına sarılmak istiyor Sarılamaz. sarılamıyor. Düşün bunu bana anlatan Kayıp Çok yakından tanıdığı üniversite bitirmiş birisi, Malatya'da yürürken karısını ya e, karısıyla beraber yürüyor, bir çocuk karısının elinde yürürken o da küçük çocuğu kucağına alıyor. Evet. O zaman oranın nüfus memuru olan kişi tanıdıymış, gelmiş önünde duruvermiş, çarşıda. Föy sana demiş. Utanmıyor musun be demiş. Utanmıyor musun demiş. Senin aklıma almakla utanıyorum ben demiş. Bırak bu çocuğu indir demiş. Erkek çocuk çocuk erkek adam çocuk mu taşıyor demiş. Şaşırarak kalmış. Bu şimdi değişti mi diyorsun? Ya. Bence pek değişmedi. <gülüyor> Nesilden nesile aktarıyoruz böyle bir şeyi. E, Bilgelik durdu. diyeceğim ama <gülüyor> e, böyle bir bakış tarzını böyle bir zemini aktarıyoruz. O zaman. Acı olan şu, böyle bir durumda olduğumuzun farkında olmayan insanlarımız çok. Ben mesela değildim Polat. Ve Amerika'ya gittim. Silifke'den yetişmiş, delikanlı, aşin bakışlı falan böyle kızlar da bakıp böyle gülümsediği zaman dedim tabi lan tabi bakacaklar yani bu... <gülüyor> Ve bu tavır içerisinde böyle cümbüş mümbüş falan filan hiç böyle derinliğine düşünmeden Kaliforniya'da bir kızla evlendim. Ve bir süre jeton düşmedi bende. Ama çocuklarım olmaya başladığı zaman ben bir şeyden aksadığını hissettim. Olmuyordu, öfkeleniyordum, uzaklaşıyordum. Ve eşime ve çocuklarıma çok acı çektirdim. Şimdi geri dönüp de bunu silmek mümkün değil. Mümkün ve bileyim. içimde bu ömür boyu devam edecek bir acı. Onun için ben Türkiye'de kalıplanma süreci içerisine girmiş ve sonunda güzel kalıplanmış babalara ulaşmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Televizyon programıyla, kitaplarla, konferanslarla, seminerlerle. Ve... Ne mutlu ki seninle, senin günlük hayatını paylaşabilecek evet, bir hocam. söyleşi içerisindeyiz. Ve seninle gurur duyuyorum. Sağ olun hocam, estağfurullah. Hakikaten Poyraz'la hı hı. sen kalıplanmış olmanın tehlikesine girmemeye özen göstererek... Doğru. Kolay değil. <gülüyor> yok hiç değil. Ama özen göstererek ama bu emeğinin karşılığını aldığını var, farkında var, olarak... Bir yolculuk yapıyor. Olmaz olur mu? Yani herhangi bir babanın e, çocuğuyla ilişkisi içerisinde aldıklarının verdiğinden çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani o anlamda hani biri birine borçluysa benim gözümde her zaman ebeveynler çocuklarına borçlu e, ve en temelde de şurada bir sıkıntı görüyorum ben bizim babalığa veya eş olmaya ya da erkek olmaya bakışımızın altında böyle bir, bir görev bilinci var sanki bunun kuralları belirlenmiş bu işin nasıl yapılacağı ile ilgili her şey tanımlanmış ve sen işte onlara göre hareket ediyorsun gibi ve o zaman da ne yazık ki Ahmetle Mehmet'in arasında bir fark kalmıyor. Şimdi tahminim bizim gençliğimizde ve daha öncesinde bu durum idare ediyordu. Yani benim zamanımda babasından şikayetçi çocuk sayısı e, bugünkünden daha azdı. Tahmin ediyorum babamların döneminde daha azdı. Dedemlerin döneminde belki hiç yoktu. Onun öncesinde de tahmin ediyorum hiç kimsenin aklına bile gelmiyordu. Yani böyle ve böyle gidiyor diyeydi. Ama bugün şunu görüyorum. Çuvallıyoruz hocam olmuyor. Gitmiyor yani. Sistem bu şekilde ilerlemiyor. Ne eşlerle ne çocuklarla. Bir yerde bir şeyin değişmesi lazım. Yani... Zorlanıyoruz. Gerçekten zorlanıyoruz. Bunu kabul etmek lazım. Ve Polat sen de ben. Hı hı. Ben ve sen. Evet hocam. <gülüyor> Bu değişimin araçları olacağız. İnşallah ee, hocam. Umarım e, bir sesimiz olacak. Ve umarım hı hı. sayımız çoğalacak. Hatırlıyor musun? E, Çetin Yılmaz arkadaşımız geldiği zaman. Evet. Dedi ki sahada. Aha. ...biz çocukları sürekli programlamaya çalışıyoruz. Aynen öyle. <gülüyor> onları mükemmel hale getirmeye Aynen. çalışıyoruz. Onlar da insan olmakta diretiyorlar. Aynen öyle. <gülüyor> Diyordu ki... E, ...biz onları sadece oyun oynama makinesi haline getirmeye çalışıyoruz. Aynen öyle. Her seferinde bir üstünü veren bir makine haline getirmeye çalışıyoruz. Getirmeye çalışıyoruz. çalışıyoruz. Şimdi... E, ...ve bir taraftan da içi sızlıyordu bunu söylerken. Aynen. Yani Aynen. bunu da yapmak istemiyor. O çok güzel bir benzetmesi vardı. Çok güzel. Vardı. Ampulün içindeki tel gibi, tel gibi kırmamak lazım onu şeklinde. Şimdi toplum da babalara böyle bakıyor. Diyor ki babalık budur. Ve hmm. seni mükemmel bir baba haline sokmak için ben bak diyor bilmem kim ne demiş. Aha. Bilmem kim ne demiş. Aha. Onun dayısı ne yapmış, onun amcasını ne yapmış, büyük babasını ne yapmış falan filan şeklinde kıskaca alıyor. Doğru. <gülüyor> ...babayın yanında diyor... ...sakın çocuğunu alıp öpme koklama diyor... ...bizliğe hiç dokunmadık diyor... ...falan bu şekilde bir tavır içerisinde... ...fakat... ...aynı sahadaki genç gibi... ...genç baba da diyor ki... ...ya bir şey kayboluyor galiba... ...ya diyor... ...içim çekiyor diyor... ...koklamak istiyorum bu çocuğu... ...konuşmak istiyorum canım diyor... ...bunun bana ihtiyacı var şu anda diyor... ...yapamıyor... ...o zaman... Bunu bastırmaya çalışıyor içindekini. İçimizdeki doğru, yani içimizde bizim yaratılışımızdan müthiş bir zenginlik verilmiş. Baba olmaya başladığın Hı -hı. zaman göz göze geldiğin zaman onunla o yavrunla kızınla, oğlunla yavaş yavaş onlar açılmaya başlıyor ve onu kapatmaya çalışmak bir tarafta, sen bir tarafa git demek başka bir şey. Bir de Oo, ben şimdi yeni bir döneme giriyorum ve bunlar benim öğretmenim ve benim içimdekiler yavaş yavaş yeşerecek ve ben daha zengin bir insan olacağım diye bakabilmek başka bir şey. Bunu diyebilmek için izin almak. Toplumun buna izin vermesi lazım. Ve bu izni vermemişiz. E, vermemekle de diretiyoruz hala hazırda. Yani kalıplanmışlık ya da gelişme içerisine kendine izin verebilme konusu var. Ya Çok o, önemli. Orada bir, bir sıkıntı var. Ben onu aşmakta zorlanıyorum. Şimdi bir yandan erkek, erkek için konuşmuyorum. Her insan güçlü olmak istiyor. Ve gücün başka türlü bir tanımı var dışarıda dolaşan. Bir diğer taraftan da içinden bir şey ya şu çocuğu sar, öp, kokla, ona yakın ol diyor. Daha da ötesinde Eşinle de ilişkinin böyle bir noktaya taşı diyor. Şimdi erkek adam onları yapar mı demek yerine, ya ben karımla mutfağa da girerim, ne olacak bir takım işleri ben de yaparım, ona iyi davranırım falan gibi bir durumu da var. Bunların ikisinin çeliştiği yerde büyük problem oluyor. Bunlar zaten uyumlu olduğu zaman bir sorun yok hocam. Yani orada adam derse ki bana ne ya kim ne derse desin ben çocuğumu öperim işte karımla da el ele tutar dolaşırım yardıma ihtiyacı varsa da yardım ederim biz bu yola birlikte çıktık yol arkadaşımdır ne gerekiyorsa yaparım dediğinde zaten bir problem yok hata da olsa problem de olsa bilmem ne de olsa çözülebilir bir ortam var bir yalnızlık durumu yok ama diyemiyor adam hocam yani diyemez normal insan olarak mutlaka onun Öbür yönde de tanıklığa ihtiyacı var. Hmm. Şimdi e, biliyorsun e, alkoliklerin e, kurdukları dernekler var, vardır. Doğru, doğru. Kendi başına başa çıkamıyor. Doğru. Ama bir dernekte bir araya geldikleri zaman ilkeleri var, takip ettikleri bir süreç var. Orada e, ilk başlama cümlesi şudur. Ben bir alkoliktim. Hmm. Bir yıldır içmiyorum. Ha, öbür diyor ki ulan bu yapmış. Yapılabilir bir şey. Evet. Öbürü diyor ki 18 aydır içmiyorum. Öbürü diyor ki 5 yıldır içmiyorum. Öbürü diyor ki 12 yıldır içmiyorum. Ama her an için başlayabilme korkusu var bende diyor. Şimdi orada bir tanıklık ortamı oluşturuyorlar. Bizim de böyle bir kulübe ihtiyacımız var. Ve bu kulübün adını Can Baba koyalım. <gülüyor> yani önce şeyi mi demesi lazım? Ee, ben güce dayalı bir babalık yapıyordum ya da yapıyorum. Önce bu durumu mu kabul etmesi evet, lazım? Ki aslında gücün de tanımına burada bir açıklık getirmeniz evet, lazım. Yani korkuya dayalı güçle, ha. sevgiye dayalı güç arasında bir ayrım yapmak lazım. Korkuya dayalı güç, sen ayrıldığın zaman Allah belasını versin, çok çektirdi bana derler. Doğru. Sevgiye dayalı güç, evet. sen ayrıldığın zaman dedin ay çok özledim. Onun bir kokusunu almak, bir, yani bir bakışını almak, başımı okşamasını almak, Allah rahmet eylesin, çok özledim denecek güçtür. Onun için iki türlü güç var. Hangi türlü gücü baba istiyor çocuklarıyla arasında gönül gücü mü yoksa korku gücü mü bir ayırt etmesi lazım. Ve gönül gücü sürdürülebilir güçtür. Tam burada şeyi merak ediyorum ben hocam. Ee, erkek ailede reis midir? Yani e, bu hakikaten konuşulabilir bir şey. Çünkü babanın aileye kol kanat germesi, eşini sahiplenmesi, çocuğu sahiplenmesi durumunun ben bir yerde olumlu olduğunu düşünüyorum ama içimde bir şey de bu rol niye bende niye eşimle bunu paylaşırken çok da adil değil bu durum konusuyla ilgili de sorguladığım bir yer var kafamda. Eminim birçok insanda bunu merak ediyordur. Çünkü böyle olduğu zaman sevgi kaynaklı güç peki dışarıda nasıl işe yarayacak diye soruyor adam. Çünkü dışarıda öyle olmayabilir diyor. Evet. Şimdi Ondan dolayı böyle iki tane iki tane hizmeti eğitimi beraber vermek durumunda. Önce şunu söyleyeyim. Ailede bir lidere ihtiyaç var ama bu lider e korku kültürünün lideri ise ben bilirim ben yaparım. Ağzınızı açmayın, susun. Ben dediğinden dolayı böyle olacak. Niye? Çünkü babam böyle söyledi. Tamam mı? Benim de babam böyle söylemişti. Dedem ona öyle söylemişti. Sus bu kadar. Tartışma yok. Türü bir. Hı hı lider olabilir. Bir de ekip lideri vardır. Hmm. Şimdi ekip lideri deneyimli, biliyor, süreçlerin farkında. Var ama ekiptir orada. Herkesin konuşma hakkı var. Karar verilinceye kadar paylaşılır, şudur ve çocuklar biliyorsunuz <gülüyor> bu konuda ben çok daha deneyimliyim. Hı hı. Şudur, budur. Hepsinizi dinledim. Şunlar, şunlar seçenekler var. Ve ben ...bu konuda karar veriyorum. Bunu 6 ay sonra yeniden bir gözden geçiririz... ...ama şimdilik buna karar veriyorum... ...diyebilmek başka bir şey. O bakımdan liderliğini yine yapacak. Anladım. Şimdi... ...ama toplum böyle çalışmıyor sorusuna gelince... ...çocuk... ...hayattan yaratılmamış olacak. Yani dışarıda korku kültürüyle çalışan bir toplumda... ...nasıl konuşulabileceği, neler yapılabileceğini... ...farkında olacak... Fakat fırsat oldukça da yoğurdunu mayalayacak. Hı. Yani o ekip anlayışını Anladım. kendi sınıfında öğretmense eğer... ...kendi direktörlüğü altında, kendi ailesi içerisinde yapmaya başlayacak. Toplum böyle değişecek. Ancak böyle bir nefes alma durumu olacak. O bakımdan evet herkes birbirine eşit değil. 5 yani yaşındaki çocuğun bildiğiyle... Senin şimdi 30 küsur yaşında bildiğin arasında fark var, var galiba. Bakış tarzı var. Ve çocuğun ona ihtiyacı var. Be. Öğrenmek için de böyle bakıyor. Doğru mu söylüyorum canım, baba diye. Yani sorumluluğu tutamam ki onu bir takım yani. kararlardan. Hani evet. fikrini almak başka bir şey ama kararı ona verdirmek de çok adil de gelmiyor bana evet. doğrusunu isterseniz. Ve böylelikle bir yandan senin güçlü olduğun yönleri o gücü inkar etmeden kullanmak lazım ama Aile de şu var bizi ezmek için değil bizi geliştirmek hmm. için kullanılan bir güç bu önemli. Peki hocam bir şey söylemek istiyorum şimdi yani bu, ne yazık ki bu konuda damdan düşmeden bir şey öğrenmek mümkün değil yani evet. ben nasıl bir baba olacağımı nasıl bir eş olacağımı e, projekte ettiğimi düşünüyordum yani nasıl olacağımla ilgili bir fikrim olduğunu düşünüyordum. E, fakat evlendikten sonra ve çocuk sahibi olduktan sonra hepsinin beklediğim gibi olmadığını şimdi görebiliyorum. E, Etraftaki arkadaşlarla onlarla bunlarla konuşmamdan da yani herhangi birimizin nasıl bir baba veya da nasıl bir eş olacağımızla ilgili ancak iyi niyetlerimiz olabileceğini düşünüyorum. Evet. Çünkü o gittiğiniz zaman, işin içerisine girdiğiniz zaman belli oluyor. Bir sürü bilmediğin şey öğreniyorsun kendinle ilgili. Ana bu konuyla ilgili benim düşüncem buymuş. Meğersem bununla ilgili böyle düşünüyormuşum diye. Şimdi bizi dinleyen birisi o zaman ne yapabilir gelecekle ilgili hocam? Şimdi işin içerisinde olanlar tamam onlara dedik ki bir dön bak anlamaya çalış, kalıplarının farkına var falan diyoruz. Peki henüz evlenmemiş olan, henüz çocuk sahibi olmayan ne yapacak hocam? Evet. Ee, önce bu kadar açık yüreklikle hakikaten bu bir, bu sürecin bir öğrenme süreci olduğunu söylemen çok önemli. Hı hı. Ee, çünkü birçok kişi kendi yetiştiriş tarzından dolayı ve kendi babasından, anasından, dedesinden, ortamından dolayı bu iyi çok iyi bildiğini sanarak başlıyor. Yani yüzüne baktığın zaman diyorsun ki bu adam babalık konusunu çözmüş. Daha evlenmemiş ama nasıl baba <gülüyor> olacağını bilirim. Bana kimsenin bir şey öğreteceği bir şey yok diyor. Nasıl daya olacağını bilirim. Nasıl amca olacağını Doğru. bilirim. Nasıl şu olacağını bilir. Nasıl bu. Bu inanmış insanın nasıl olacağını böyle inanmış öğrenecek durumu yok. Öğrenci olamıyor. Öğrenci olamadığından dolayı da iyi bir öğretmen olması mümkün değil çünkü doğan her bir çocuk çok güçlü öğretmen anneler için babalar için şimdi gelelim soruna bir önce ben e, hanımlar için söylemek istiyorum bekar hanımlar için ay çok heyecanlı sizi çok seviyor yüreğiniz güp güp ediyor bundan daha iyi olmaz dediğiniz kişi eğlenmeyi düşündüğünüz zaman mutlaka onu baba olarak bir hayal edin <gülüyor> lütfen çok önemli çok önemli ve konu hakikaten bu baba olma konusu işin içerisine girdiği zaman kişinin ne kadar öğrenmeye açık, ne kadar bencil, ne kadar kalıplanmış olup olmadığı ortaya çıkmaya başlıyor. Ya hocam tam burada kalıplar dediğinizde ben bir şey sormak istiyorum. Bu kalıpların ne sakıncası var? Yani insan hayatını çok da kolaylaştırıyor bir yandan. Evet. Şimdi biz programın başından beri giydirip duruyoruz kalıpları ama bir yandan da bizim önerdiğimiz daha kolay bir şey değil. Yani sizin söylediğiniz bu kalıpların dışında bir e, ihtimal var dediğiniz yer hiç kimsenin hayatını kolaylaştırmıyor bence. Evet. Sen benim hayatımı çok zor yapıyor. Söyleyengeme <gülüyor> <gülüyor> söyleyeceğim yine de. <gülüyor> Söz ziyaret edeceğim hocam. <gülüyor> Şimdi Palat. şöyle bir hayal kuralım. Aha. Diyelim ki 30 kişilik bir grup. <gülüyor> arkadaşlar kuzeye gidiyoruz diyoruz Evet Ve herkes öyle bir kalıplanmış ki O kalıplar içerisinde kuzey Bu olduğunu düşünüyorlar Tamam Ve <gülüyor> Kuzeye neden gitmek istiyoruz i̇şte Şu dağ varacağız şu göle varacağız Şu deniz kıyısına varacağız falan diyoruz Orası bizi daha mutlu edecek diyoruz Herkes kuzeyi göstersin diyorsun 31'den gösteriyor Hadi arkadaşlar ya Allah, Bismillah. Gidiyoruz diyorsun. Başlıyoruz yirmiye. Ömrünü veriyorsun. olan bir türlü varacağın yere varamıyorsun. Başlıyorlar yavaş yavaş telefonmaya. Ahmet Ağa ölüyor, Mehmet Ağa ölüyor, şu Aha. oluyor, bu oluyor. Bir türlü varamıyoruz. Neyse. Şimdi düşün ki ee... Bu otuz kişilik grubu içerisinde birisi dese ki arkadaşlar ya bir de bir pusulaya bakalım ya dese. Bir kişi pusulaya baksa ya siz böyle diyorsunuz ama pusula burayı gösteriyor dese. Şimdi o grubun içerisinde bir seçenek var. Sus lan. Herkes buraya gösterirken sen ne oluyorsun? Ne? neredesin Eski ilanet getirme. Sus. kapa çeneni. Diyebilirsin. Ki asırlarca bunu demişiz. Uygun. Ondan dolayı farklı düşünenleri çak çak çak temizlemişiz. Şimdi bir de, bir dakika, niye böyle söylüyorsun? Elinde ufacık bir alet var, ona bakıyorsun. Yani senin elinde ufacık bir alet var diye, senin delini mi dinleyeceğiz? Ama o der ki, bu ufacık aletin arkasında bir düşünce sistemi yatıyor. O düşünce sistemin içerisinde, güneşin, yıldızların, dünyanın koordinatörü içerisinde... ...sürekli değişen bir dinamizm içerisinde kuzeyin nerede olduğunu sabitleyen bir sistem var. Bu bir bilim diyor. O bakımda evet ben diyorum ki kalıplarımız var asırlardır biz babalığı böyle biliyorduk ve getirdik şu kadar dünyayı fethettik şurayı yaptık bu yaptık. Ne konuşuyorsun şimdi sen babalıkla ilgili? Bilmiyor muyuz sanki? Ama sen ve ben diyoruz ki ya bir de bilim diye bir şey var. Hı -hı. Araştırma var gözlemler var. Uzun yıllar içerisinde benim gözlediğim şeylerden bir tanesi de şu. Babasının mezarına gidip de şöyle içi dolu dolu ve babaya bir kere bile başımı okşamadın. Bir kere bile oğlum seninle gurur duyuyorum demedin. Şimdi mezarının başında ben Ağlaya ağlaya bunları söylüyorum. İçim acıyor baba ya. Çok insan diyor bunu Türkiye'de. Çok insan söylüyor. Çok. Bunu söyleyemeyenler gündeki paket sigara içiyor. Kafayı çekiyor. Herhangi bir şekilde ufacık bir kızgınlıkta bıçağını çekip saplıyor. Adalet, empati falan filan bilmiyor. İçinde bir öfke ve içinde bir yalnızlık var. Ve... O da çocuğuna aynı şeyi yapıyor. Ondan dolayı kalıpların tehlikesi bu. Bilmem cevap verebildim Verdiniz hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Şimdi genç kızların koca seçimine geriye dönüyoruz hocam. Şimdi çok önemli. Hakikaten e, bence bir delikanlının e, kıza baktığı zaman içindeki duyduğu sıcaklık, çekicilik falan bilerek bir de nasıl anne olur? diye sorması lazım. Nasıl anne olur? Bu çocuk çok önemli. Eğer çocuk yapmayı düşünüyorlarsa o zaman bir gerçekçilik vardır. Ben mesela çevremdeki genç kızlardan biliyorum. Son derece yakışıklı, cevval, iş hayatında gayet başarılı olacak bir gence bakıp 21 yaşındaki benim yakınımda tanıdığım kız dedi ki çok yakışıklı. Müthiş çekici ama iyi baba olmaz dedi. Ve oğlanın bütün kurlarına sadece gülümsedi, teşekkür ederim ve uzakta durdu. Dedim helal olsun. İşte kendini tanımanın güzelliği bu. Keşke ben de bu kadar kendimi tanıyabilseydim 28 yaşında. Yoktu. Anladım. Ama çok şükür ki başıma gelen her türlü olayı sorgulayarak... Ben bugün kitap yazabiliyorum. İşte damdan düşen psikolog kitabı. Evet. Yani bana acı veren şeylerin her birisinin arkasında öğrendiğim şeyleri dile getirmeye çalışıyorum. Ve hakikaten babasını özleyen bir toplum var karşımızda. Bu yüzden mutsuz değil mi hocam? Yani görüyorsunuz değil mi? Evet. Öfkeli, soğuk. Ve umursamaz bir tavır içerisinde. Acam gözün içine baka baka önünden geçip gidiyor. Senin sıranı aldığını herhangi bir şekilde fark etmiyor. Kaba olduğunun farkında değil. İlk içimde bir öfke beliriyor. Sonra diyor ki canım Bilmiyorum. babası da aynı şeyi yaptı. Doğru. Adam yerine koymadı. Doğru. Hakkını yedi. Ve onu bir tornabi de haline getirdi, bir matkap haline getirdi ve o da hayata böyle bakmasını gördü, öğrendi. Ve bugün anaların babaların bizim toplumun başarı anlayışına baktığın zaman şunu görürsün: İnsanlar başarı için bir araç. Doğru. Başar insan için bir araç değil. İnsanlar, i̇nsanlar başarı, başarı için, için bir araç. Ve bu çok acı. Ve bu günah diyorum ya. Çok büyük bir günah. Yani neden böyle oluyor insanlar? Çünkü o kalıplar o şekilde düşündürmeye doğru oluyor. Yani babalık konusunu konuşurken genel olarak tüm çerçeveye de şöyle bir gittik ama Polat, babalar gücü temsil ettiğinden dolayı eğer erkekler gerçek gücün ne olduğunun farkına varıp ona göre evlenip ona göre çocuğuna, eşine merhaba derse değişimi müthiş alevlemiş olurlar. Takip ederler, korurlar o değişimi. Öyle düşünüyorum. Peki hocam ağzınıza sağlık bir ara verelim. Evet. <Gülüyor>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 Hocam ya ben şimdi şu son 5-6 dakikanın içerisinde iki temel konuyla ilgili konuşmak istiyorum. Bir tanesi olmadıysa bugüne kadar bu iş bitti mi sormak istiyorum. Yani bugün bizi dinleyen birisi dedi ki ya hakikaten hoca çok önemli şeylerden bahsetti. Ama bayağı bir de bir de zaman geçti yani. Geçmiş yıllar var orada. Yapılabilecek bir şeyler hala var mı ve bir yere gider mi? Bu son durağa gelinmiş midir? Evet. Çok o, önemli bir konu. Ee, yani hakikaten, çünkü hakikaten insan bir yerde ayılıyor. Siz kendiniz için dediniz ki ben de bilmiyordum ve bir yerde fark ettim diyorsunuz. Evet. evet. İki şey var. <gülüyor> İki adım. Bana göre. Bir, önce kişinin aynanın karşısına geçip kendi gözüne bir bakması ve şunu <gülüyor> sorması lazım. Olan bilmediğim için mi böyle yaptım? Yoksa hınzırlığına mı? bencil olduğum için mi? Tembelliğimden mi? Çoğu kişi buna bilmediğim için diyecek. O zaman şunu karar vermek lazım. Senin niyetin kötü değildi. Doğru. Bildiğin bu kadardı. Elinden geleni yapmaya çalıştın. En önemli şey önce kendini affedeceksin. Tamam. Bilmiyordum. Bilmiyordum. Kendini affettikten sonra... Orhan abimizin dediği gibi hatasız kulu olmaz deyip Aha. orada önce kendini affedeceksin ve diyeceksin ki bilmediğim şeyleri yapamazdım ve ben o bilmediğim şeylerden dolayı kendimi öfkelenmeyeceğim. Tamam. Anlayacağım. İkinci atılacak adım. Peki şimdi ne yapayım? İlişkimle ne yapayım? Cesaret ister. Uf, cesaret ister. Şimdiye kadar kalıpların arkasındaydın. Aha. ...her şeyi bilen baba... ...her konuda konuşan baba... ...her konuda... Cık, ...öyle olmaz böyle olacak diyen adam... ...çocuğunu karşısına alacak... ...diyecek ki... ...gelin sizinle bir konuşmak istiyorum... ...düşündüm taşındım... ...bildiğim kadar... ...her şeyi bilen birisi değilim... <gülüyor> ...size gösterdiğim kadar... ...ben... ...hatalar yapmış birisiyim. Ben... ...niyetim iyi olduğu halde... ...yanlış bilgilere sahip birisiyim. Onun için... ...geçmişle ilgili... ...farkına varmadığım yaptığım şeylerden dolayı... ...sizden özür diliyorum. Artık... ...bugünden itibaren... ...sohbet içinde olacağız. Ve... ...birbirimize saygı çerçevesi içerisinde... Bu sohbeti devam ettireceğiz. Ve bu sohbet içerisinde biz yeniden birbirimizi oluşturacağız, geliştireceğiz. Mümkün mü? Savaşçı kitabında benim sık sık referans verdiğim Kızılderili Bilgi Kişi der ki kendini yeniden yaratabilen tek bir varlık vardır. İnsan. İnsan. Gücünü nereden alacak? Niyetinin saflığında. İşte savaşçının yolu bu. Bir savaşçı tutum içinde önce niyetinin saflığını yakalayacaksın. Ondan sonra derin bir nefes alıp yolculuğa başlayacaksın. Ve bence bu çok anlamlı bir yolculuğu. Bunu yapmaya başlayan bir baba şunu bilmeli ki sadece kendi çocuğuyla ...oğluyla, kızıyla yapmıyor bunu. Torunlarıyla, torunlarının Aynen. çocuklarıyla, Aynen. torunlarının torunuyla da başlamış bir yolculuk var orada. Ve bana göre bu çok mübarek bir yolculuk. İnsan olma yolculuğu. Kalıplardan Aynen. kurtulma ve insanın gerçek özgürlüğünü bulma yolculuğu. Ağzınıza sağlık hocam. Polat, teşekkür ediyorum teşekkür bu hocam. program için. Teşekkür ederim Değerli izleyenler bizi izlediği için teşekkür ediyoruz. Bu bizim dönemin son programı oluyor. Önümüzdeki dönemde de buluşmak üzere efendim. Hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın. <Gülüyor>